780, numaralı konu, İbni Ömer'in Allah'tan sevap isteyerek, gasp edilen develerinden vazgeçmesi ve yine sevap için evlenmesi, Evet, bir gün haricilerin ileri gelenlerinden Necdet el Harurey'in adamları İbni Ömer'in develerini önlerine katarak götürdüler, Develeri gütmekte olan köle gelip, Ey Eba Abdurrahman, develerini Allah için sadaka say, dedi, İbni Ömer, Niçin böyle söylüyorsun, onlara ne oldu, deyince köle, Necdet el Harurey'in adamları onları önlerine katarak götürdüler, diye cevap verdi, İbni Ömer ona, peki, develeri götürdüler de seni nasıl bıraktılar, diye sordu, köle de, hayır, beni bırakmadılar, beni de develerle birlikte götürdüler, fakat ben ellerinden kurtulmayı başardım, dedi, İbni Ömer bu kez, onlardan kaçıp bana gelmenin sebebi nedir, istesen onlara da çobanlık yapabilirdin, dedi, kölenin, sen benim yanımda onlardan daha sevimli olduğun için sana geldim, demesi üzerine de, sana kendisinden başka ilah olmayan Allah ile yemin verdiriyorum, Gerçekten ben senin yanında onlardan daha mı sevimliyim, dedi. Bunun üzerine köle yemin ederek, sen benim yanımda onlardan daha sevimlisin, Dedi, o zaman İbni Ömer, seni de develerle birlikte Allah için sadaka ediyorum, diyerek onu azat etti, aradan bir zaman geçtikten sonra birisi gelerek hariciler tarafından götürülen develerden birinin adını söyleyip, falan deven pazarda satılıyor, dedi, İbni Ömer ilk anda, öyleyse devemi satan adamı bana göster, diyerek kalkıp abasını giydiyse de daha sonra bundan vazgeçti, giymiş olduğu abayı çıkarıp tekrar yerine oturdu ve, ben Allah yolunda sadaka olarak verdiğim deveyi geri alamam, buyur.